Thomas Bird Kara Avlu Seslendiren Akın Altan Onu kimse görmedi. O kış akşamının geç saatlerinde ırmak kıyısındaki avludan, sadece sessizlikle ve kör evlerin gözleriyle yaşayan koyu karanlık bir avludan sürünürcesine çıktı ve onu kimse görmedi. İnce yapılıydı ve akar gibi hareket ediyordu. Ahenkli adımlarla yürüyordu. Bakışlara ağır bir palto, yumuşak bir şapka, bir de boyun atkısıyla sunuyordu kendini. O akşam Londra'nın her yanında koyu karanlık bir akşamdı, yıldızsız ve yağmur yüklü. Ama doğu yakasının çoktan kararmış sokakları, bir de ırmaktan yükselen sisle büsbütün karmaşıklaşmıştı. Sokak lambaları sisin içinde aydınlık benekler gibiydi. Vitrin ışıklarının lütfü, önlerindeki kaldırımın sadece bir adımlık parçasına yetiyor ve küçük dükkanların fenerleri ışıktan bile sayılamayacak donuk pırıltılar yaratabiliyordu. Gecikmiş müşteriler, suda sürüklenen gözler gibi girip çıkıyorlardı dükkanlara. Dar sokak her milletten yaratıklarla dop doluydu ama... Dalga dalga yayılan sis perdelerinin arasında beyaz adamı seylanlıdan, sarı adamı zenciden ya da dürüstü sinsiden ayırt etmek olanaksızdı. haksızdı. Hayaletimsi insan suretlerinden öte bir şey değildiler. Avludan çıka sıkı sıkı örtünmüş o gölge, Paris, içlerinden biriydi. Karanlık hiçbir yerde oradaki kadar koyu değildi. O denli yoğundu ki kendine özgü bir canı vardı sanki. İnsanın gözlerini tehdit ediyor ve gözünü itiyordu. Sessizlik kulaklarda fısıltı gibiydi. Ahtapot kollarıyla soluğu kesen kara bir organizmaydı. Ama karanlığın bu denli yoğun olması Paris ve emelleri için çok uygundu. O avludan çıkarken ırmak bir sis düdüğünün feryadını iletti ve uzak sokak aralarından gri kargaların çığlıkları duyuldu. Bir gitarın nameleri işitilebiliyordu. Bir gramofonun, çok açılmış bir radyonun. Top dolu bir yaşam ve gözden uzak canlıların izleri dört bir yanından gelip geçiyordu. Ama yolunu tek başına adımlayan Paris'ı ilgilendiren sadece ölümdü. Hype caddesi boyunca yürüdü. Low Lane'den yukarı yürüdü. Cable caddesi ve Brock caddesi boyunca yürüdü ve bir caddeden diğerine geçtikçe adımları hızlandı, Ve ona kaçmakta olan bir kişi havası verdi. Kaçıyordu da. Tutuklanma korkusundan değil. Ama koyu karanlığa gömülü, sağır ve sadece kör evlerin gözleriyle yaşayan bir avlunun korkusundan. Evler hiçbir şey görmemişlerdi. Panjurları açıkken bile göremezlerdi o karanlıkta. Yine de evlerin körlüğü yakalanmak korkusundan bile daha derin bir dehşete düşürmüştü onu. Evler ve çevreledikleri, Avlu karşısındaydı şimdi. Görmüyoruz ama biliyoruz ve bunu sana ödeteceğiz der gibiydiler. Onları gözlerinden silip atabilmek gayretiyle adımlarını gittikçe daha ve daha hızlı atmaya başladı. Stepney'i kestirmesine saptı ve Commercial Caddesi'nin sisli ışıltı ve gürültüsüne çıkıncaya dek eski temposuna dönmeden uzun adımlarla koşarcasına ilerledi. Bir sonraki hareketinden emin olamadan durakladı orada. Ama zihni acilen harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Oyalanmamak orada görülmemeliydi. Hangi yoldan eve dönmesinin uygun olacağını tarttı. Ama aklına o kadar çok sayıda yol geldi ki, bir yüzünden diğerini tercih etmeyi beceremedi. Sonra iki dakika kadar duraklamanın ardından, sisin içinde hantalca çıka gelen ve batı yönüne devam eden bir dizi otobüs, Bu sorunu onun adına çözüverdiler. Onların varlığı tutukluğunu ortadan kaldırdı. İlk otobüse otomatik hareketlerle bindi ve üst kata çıktı. Derin bir nefes vererek oturdu. Yaşam aniden açıklanamaz biçimde garip görünmeye başlamıştı. Hala yaşıyordu. Burnuyla nefes alıyor, gözleriyle görüyordu. Ama o andaki varlığıyla birkaç saat önceki varlığı bir değildi. Bir otobüste oturuyordu. Diğerlerine benzeyen ama zihnine yoğun ve hiç de otobüsü andırmayan bir öz gibi işleyen bir otobüste. O avlu, o karanlık ve o evler gibi otobüs de canlıydı sanki. Koltukta oturan Paris'ti. Paris. Ama hem kendisi hem de değil. Aynı saçlar, aynı gözler, aynı eller, aynı akışı bilinçli belleyin. Yine de ona tamamen yabancı olan bir perus. Zihninin en dibinde silik bir duygu, belki de birazdan uyanacağına ve kendini Kingsland caddesindeki evinde, rahat ve sıcak yatağında bulacağına dair silik bir umut yatıyordu. Zihninin yüzeyi ise bulamayacağını biliyordu. Paltosuna baktı. Onun paltosuydu. Onun oldukça sıradan paltosu. Satın aldığı günden beri gerçekten de hiç bakmamıştı ona. Şimdi ise onu gördü ve palto canlandı sanki. Öyle üzeri her zamanki kayıtsızlığıyla geçirmişti onu sırtına. Ama bütün bunlar düşünceler aklına girmeden önce olmuştu. O deneyimli bir paltoydu şimdi. Dramatik bir paltoydu. Çünkü o avluda bulunmuştu. Meşhur bir palto bile olabilirdi. Bu düşünce onu irkiltti ve midesinin bulandığını hissetti. Son iki saat içinde olup bitenleri bir kez daha anımsadı. İnatçı ama insanlar tarafından yine de bir türlü kavranmayan gerçekliğin özelliklerini taşıyorlardı. O lanetlenmiş avlu yaratmıştı hepsini. Avluyu anımsadı. Karanlık odayı ve yaşlı adamın onu sorgulayan iki büklüm gölgesini. Bir de yaşlı adamın yerde hareketsiz ve nabızsız yatışını bir de pencereden kaçışı. Onun havluya ve avlunun da ona nasıl dadandıklarını anımsadı. Bazı şeyleri zihnine nasıl soktuğunu anımsadı. Zihninde nasıl yuvalandığını ve günahı ona nasıl sürekli olarak çağrıştırırken, bedelini hiç çağrıştırmadığını anımsadı. Avluya ve belirli bir eve defalarca nasıl baktığını ve o sersem, çelimsiz ihtiyarın istiflediği bilinen yüzlerce banknotu, İşsiz kalmış biri için öylesine çok şey ifade eden o banknotları, aklından nasıl geçirdiğini anımsadı. İşi içki başında planladığı o yeri, neydi adı? Anımsadı. Önce aklındaki bu fikrin nasıl bir yana ittiğini, sırf varlığı bile onu ürfertmeye yetmişti ve sonra nasıl kendi korkaklığıyla dalga geçtiğini ve cesaretini toparladığını anımsadı. O uzun akşam boyunca zihninde işin ne kadar açık ve seçik durduğunu anımsadı. Planını eyleme döktüğü ana geldiğinde ise her şey bulanık ve hummalı bir hal alıyordu. Avludan dışarı çıkmak, uykudan uyanmak gibi olmuştu. Eve girişini anımsamıyordu. Tek anımsayabildiği, nelerin olup bittiğiydi. Hangi çekmeceyi ya da dolabı ya da kasayı açtığını anımsayamıyordu. Hatta odanın içindeki eşyaları bile anımsayamıyordu. İçerisinin karanlık oluşu ve şekli hatırlundaydı sadece. Ne parayı buluşunun ne de eğer bulmuşsa bile onunla ne yaptığını anımsayabiliyordu. Tek bildiği hiçbirinin yanında getirmemiş olduğuydu. Pintmore'un odaya girişini anımsamıyordu. Anımsadığı şey döşemeye yayılan o koyu renk lekeydi. Zihnindeki en canlı iki an avluya gelişi ve oradan çıkışıydı. Bir ya da iki kez sanki bunların hiç olmadığı duygusuna kapıldı. Ama belleğindeki donuk bir anı pırıltısı bunun sadece acı içinde kıvranan bir dilek olduğunu söylüyordu ona. Acı çekiyordu ve bundan kurtulabilmek için umarsızca çırpınıyordu. Beyninde dans eden cüce düşüncelerin üzerinde ''Cinayet'' sözcüğü asılıydı. Böyle bir sözcüğün Peris adına yapışmış olması bile saçma. Hatta deliceydi. Bu Peris. Birkaç dostunca diğer tüm dostlardan biri olarak bilinirdi. Toplumun yoksul bir adama tanıdığı ve alışılagelmişin dışında hiçbir şeyi olmayan yaşam tarzından öte bir yaşam bilmeyen bir dost. Şimdi ise alışılagelmişin sınırlarını darmadağın etmiş ve sükununu tehlikenin ve dehşetin pençelerine bırakmıştı. Bir daha uyuyamayacaktı güven içinde. Bir daha gezemeyecekti sokaklarda kaygısızca. Yaşam ve ölüm içinde bulunduğu komaya sızmışlardı artık ve o ana dek onların sadece gölgeleriyle yüzleşirken şimdi karanlık bir avlunun aracılığıyla gerçeklerle yüzleşmek zorundaydı. Ama yüzleşmeye hazır değildi. Eylemin havasına henüz girmeden harekete geçmişti. Hazırlıksızdı. Böyle yapmak istememişti. Ancak onu damgalayacaklar ve eğer ele geçirirlerse ondan cana yakın ve sıradan bir dost Paris değil de bir hayvanmış gibi bahsedeceklerdi sonra onu öldüreceklerdi çoğumuz gibi başkaları işleseler bile kendinin Paris'in hiçbir zaman cinayet işlemeyeceğinden hep emin olmuştu cinayet işleyen adamları gazetelerde okumuş ama onların yaşadığı dünyanın sakinleri olarak değil de canavarlar bir başka boyut ve bir başka biçimin uzak yaratıkları olarak görmüştü. Onlar otobüslere binen, bürolarda çalışan ve kimi da işsiz kalan, kahvelerde oturan, kağıt oynayan ve cumartesi öğleden sonraları bahçeyle biraz ilgilenen adamlar değillerdi. Canilerdi onlar, apayrı bir tür. Ama o gece o avluda kendisi de ona ait olduğunu bildiği, ancak bir türlü tanıyamadığı ve onu tiksindiren böyle bir surette bulunmuştu. Perls, o sıradan ve cana yakın dost, bir saat içinde Tussat Müzesi'nin bodrum katındaki ürkütücü salona yaraşan bir yaratığa dönüşü vermişti. Çok saçmaydı. Sanki beşlik banknotlar basan sahte bir milyonerin öyküsü gibiydi. Ama beynindeki inatçı bir ses, ''Evet'' diyordu. Ama doğru. Bilinçaltı haykırıyordu. ''Doğru değil, doğru değil'' ''Yapmadım, yapmadım.'' İşleyen zihni ise ''Yaptın, yaptın.'' diye bastırıyordu onu. ''Yapmak istememiş olabilirsin ama yaptın işte.'' Zihninde dönüp duran bu aykırı düşüncelerin altında kendi öz iğrenmeye ve kara avludan safra gibi koyu bir dehşet duymaya başlamıştı. Bu ona azap veriyordu. Zihninde dans ediyor ve zihninde de onu gözleriyle tenine yapışkan gölgeler halinde yansıtıyordu. Stephanie Aldgate ve Kent boyunca yaptığı uzun yolculuk süresince nereye baksa, sese ağır ve sadece kör evlerin gözleriyle yaşayan, koyu karanlık bir avlu görüyordu. Bir adamı tahrik edecek, ona her türlü kötülüğü yapmaya sevk edecek ve sonra ona düşman kesilecek bir avlu. Banka vardığında otobüsten indi, Ve şordiçe kalkan son otobüsü yakaladı. Mantıklı hareket ettiğini ve mantıklı konuştuğunu biliyordu. Ama yine biliyordu ki davranışları gerçek benliğinin son otomatik kıpırtılarıdır. Benliği, 30 yıldır tanıdığı benliği, şimdi uyuşmuş ve yarı şaşkın halde yatıyordu. Solarak ondan uzaklaşıyor. Varlığı yeni ve yabancı bir benliği sahipleniyor gibiydi. Yeni benliğinden hiç hoşlanmamıştı ve eskisini teslim etmemek için mücadele verdi. Ama artık bu söz konusu bile edilemezdi. Yeni benliği onu inatla ele geçiriyordu. Karanlıkla kopkoyu ve her türlü sese karşı sağır bir avludan sürünerek çıkan sinirli, öfkeli bir benlik. Tüm canilerin bu şekilde tutulup tutulmadıklarını merak etti. Mahkemelerde sergiledikleri tavırlarından bunun böyle olmadığını biliyordu. Cinayet onları zayıflatmaktan çok güçlendiriyora, daha duyarlı olmaktan çok yüreklerini iyice katılaştırıyora benziyordu. Kingsland sokağındaki odasında paltosunu çıkardı ve askılığa astı. Odanın diğer ucuna giderek döndü ve baktı. Paltosu da ona bakıyor gibiydi. Potinlerini çıkardı ve onlara baktı ve onlar da diğer potinlerden farklı göründüler. Her an kendiliklerinden yürümeye başlayacaklarmış gibi aptalca bir hisse kapıldı. Potinlerin görünümü, Zaten allak bullak olan zihnini iyice karıştırmıştı. Onları yakalayıp bir dolaba tıkıştırdı. İzleyen yarım saat boyunca odayı bir aşağı bir yukarı adımladı. Zaman zaman gözlerini siliyordu elinin tersiyle. Kara bir avlunun görüntüsü retinasının bir yerine kazınmıştı. Onu görüp göremeyeceğini anlamak için aynanın karşısına gitti. Sonra yaptığı budalalığın farkına vardı ve mecalsizce güldükten sonra Yine hissetti miydi bulantısını. Bulantının etkisiyle sürünürcesine ulaştı yatağına ve uyumayı hiç ummadıysa da bir külçe gibi yıkılır yıkılmaz uykuya daldı. Ama uykusu boyunca kara bir avlunun taşları üzerinde uyuduğunu sandı. Ferris olarak uyandı yine. Çünkü eski benliğinin birkaç kırıntısı hala yok olmamıştı. Ama birkaç saniye sonra tamamen kendine geldiğinde Artık peris olmadığının ayırdına vardı. Bu açıklama önceki gece olup bitenlerden çok daha önemliydi. Dünyadaydı ama ondan duvarlarla soyutlanmıştı. Dünyayı sadece avlusunun gölgeleri arasından görebiliyordu. Hareket ederek avluyu öteye omuzlamaya çabaladı. Ayağa kalktı ve egzersiz yaptı. Başını ve boynunu soğuk suya batırdı. Sert bir avluyla tüm vücudunu ovaladı. Ev sahibesinin hazırlamış olduğu kahvaltıyı yiyemeyecek kadar rahatsız hissediyordu kendini. Ama iki pincan çay içerek ekmeğin ucundan biraz kemirdi. Saat onda dışarı çıktı ve sokakların onu götürdüğü yönde rastgele yürümleye başladı. Yoksul semtlerin sokaklarında gün boyu aylak aylak dolaştı. Oxford Caddesi'nden St. John Korusu'na, oradan Camden Town'a, Finsbury Park'ına, Hightgate'e, Islington'a, Houston Caddesi'ne, Charing kavşağına, Waterloo caddesine, Kennington'a, Chamberville'e, Peckham'a gitti. Birkaç saat boyunca bu rahat yürüyüşle dolaştıktan sonra zihni açıldı ve şeyler yerli yerine oturmaya başladı. Gün ışığı eski benliğine ve düne kadar her gün hissettiği o bildik özgüven duygusuna kısmen kavuşmasını sağlamıştı. Olup biteni ve kendi korkusunu çok abartmış olduğunu düşünmeye başladı. Öğleden sonra güneşinin altında kara avlu, hem zaman hem de kavram olarak çok uzaklardaymış gibi geliyordu. Ne sabah ne de akşam gazetelerinde o abluyla ilgili bir satır vardı. Diğer olayların da silinip gitmeleri gibi, bunun da birkaç güne kadar zihninden tamamen yok olacağı kuşkusuzdu. Bir aya kalmadan o abluyla ilgili herhangi bir şeyi anımsayabilmek için çaba sarf etmesi gerekecekti. Sırrın ortaya çıkması belki haftalar alırdı ve bununla kendisi arasında bir bağ kurmalarına neden olacak hiçbir şey yoktu. Bir anlık muziplikle aslında bunun ilk suçu olduğunu geçirdi aklından. Ama gece kentin üzerine çöktüğünde, avlunun zihnine daha yeni yeni işlemeye başlamakta olduğunu anladı. Akşam alacasının inmekte olduğunun ayırdına varmamıştı ve Peckham da ray sokağı boyunca yürüyordu ki, dehşet omuzlarına çöküverdi. Hayaletleri cisimleşmişlerdi. Yürüdüğü yerin ray sokağı olduğundan emindi. Köşe başında sokak levhasını görmüştü. Ancak pırıl pırıl bir mağaza vitrininden başını çevirdiğinde artık ray sokağında olmadığını anladı. Mağazalar ve ışıklar ortadan kaybolmuştu. O, karanlık avludaydı. Karanlığın suratında hissediyordu. Israrlı sessizliğini işitebiliyordu. Evlerinin kör gözlerini görebiliyordu. Boğazına kuru bir şey tıkandı. Oradan kaçabilmek için panik içinde döndü. Avlu boyunca giriş sokağından aşağı çılgın gibi koştu. Koşarken çevresinden yükselen seslerin ve bağırışmaların farkındaydı. Bulanık yüzler gördü ve fren gıcırtıları duydu. Ama bütün bunlar kara avlu gerçeğinin önünden geçen düşsel görüntüler gibiydi ve onlara dikkat bile etmedi. Vücudundaki her sinir hücresi bir an önce avludan çıkabilmek üzerine odaklanmıştı. Ama oradan çıkamayacaktı. Onun tutsağıydı. Oradan kurtulduğunu sanmıştı. Ama yolun karşısına geçip ilk köşeyi döndüğünde yine içerisinde olduğunu görmüştü. İşte apaçık oradaydı. Peckham'da. Koyu karanlığa batmış bir ırmak kenarı avlusunda. Bu kez dövüşürcesine çıktı dışarı ve avlunun ağzında soluk soluğa durdu. Gerçek insanlar ray caddesi boyunca gölgeler gibi geçiyorlardı önünden ve perimsi bir ses kulaklarına çalındı. ''Akşam erkenden nasıl bu hale geldin ahbap? Şipşak işte ha!'' Her ne kadar neden bahsettiklerini bir süre çıkaramasa da, bir vadideki yankılar gibi zayıf bu sözcükler ona bir şeyleri ima ediyordu. Sonra zihnine berraklık geldi. Bir içki, ona gereken bir bardak içkiydi. Gün boyu ne yemiş ne de içmişti. Bir içki onun içine düştüğü dehşetten kurtarırdı. Ama içki fikri kalabalık, gürültülü bir meyhaneyi de beraberinde getirmişti. Ve şu anda kalabalık, gürültülü bir meyhaneyle yüzleşecek durumda değildi. Şöyle sokak arasında, sessiz bir yeri bu civarda nerede bulabileceğini merak etti. Kibar yüzlü, ufak tefek bir adam avlu girişinden geçiyordu. Onu durdurdu. Eee affedersiniz, yakında sessiz, Küçük bir meyhane olup olmadığını söyleyebilir misiniz bana? Saygıdeğer bir kişinin gidebileceği küçük bir yer. Kibar yüzlü adam ona baktı. Evet, ama saygıdeğer bir kişi dilediği yere gidebilir, öyle değil mi? Yine de, eğer sessiz bir yer arıyorsanız, şuradan yukarı doğru yürüyün ve solunuzdaki ilk yere girin. Kibar yüzlü adama teşekkür etti ve loş sokaktan yukarı doğru hızlı hızlı yürüdü. Sola ilk dönüşte dışarı doğru uzanan sokak levhasını gördü. Çapa ve umut. Bunu bir uğursuzluk belirtisi saydı. İlk köşe başına vardığında bir bardak içkinin yatıştırıcı etkisini hayal ederek sola döndü ve kendini koyu bir karanlığa batmış ve sağır bir abluda buldu. Kibar yüzlü adama lanetler okuyarak ve hıçkırarak attı kendini dışarı. Uzun adımlarla koşmaya başladı. Parmaklarıyla gözlerine bastırdı ve gözünü ovaladı. Otomatik mırıltılar dökülüyordu dudaklarından. Lanet, lanet, lanet ve daha birçok sözcük. Mavi ışıkla aydınlatılmış bir caddede soluğu kesilerek durmak zorunda kaldı. Çevresine bakındığında caddenin bir cadde ve lambalarının da birer lamba olduklarını gördü. Şapkasını çıkardı ve başını sıvazladı. ''Sinirler'' dedi kendi kendine. ''Sinirler, sadece sinirler, hepsi bu.'' Bavlu orada değildi. Orada olamazdı. Sinirleri bozulmuştu. Sadece hayal ediyordu. Sadece gördüğünü sanıyordu. Eh, görmeyecekti o halde. Zaten orada değildi ki. Zaten yoktu ki. Sadece sinirlendi. Sinirler. Sinirler. Ama bu keşifle birlikte ikinci bir düşmanın daha varlığını kabul ettiğini anlamıştı. Bir kelime sarf etmişti ve o kelime, bir kez sarf edildikten sonra, ablonun hayaletini bile saf dışı bırakacak kadar şiddetle zonklamaya başlamıştı beyninde. Ayaklarıyla birlikte yürüyor, nabzıyla birlikte atıyor, gözlerinin önünde dalgalanıyordu. Sinirler, sinirler, sinirler, sinirler. O kelimenin biçimi bile karşısında tek tek harfleriyle dizilirken, örümceğimsi ve dehşet vericiydi. Okunuşu tımarhaneden yükselen bir çığlığa dönüştü. Sinirler, sinirler, sinirler. Ya da ölmekte olan bir ihtiyarın son nefesine. Sinirler, sinirler, sinirler. Sen en iyisi eve dön, dedi kendi kendine. Sen en iyisi eve dön, en iyi yer orası. Eve döndü. Her nasıl yaptıysa yolunu bulup Kingsland sokağına gidebildi. Birbiri ardınca yürüyerek ve otobüslerle geçti kara avlulardan. Avlulardan birindeki bir dükkandan çeyrek galonluk esmer bira aldı. Sonunda kara bir avludaki odasına erişti ve odası da kara bir avluydu sanki. O avluda yatağının kenarına oturdu ve ''Of, of'' dedi. Ve ''Aman tanrım'' ''Aman Tanrım.'' Bir bardak bira doldurdu ve içti. Bira onu yatıştırdı ve birkaç dakikaya kalmadan o da yine eski odasının çizgilerini almaya başlamıştı. Bir bardak daha bitirdi ve cansız ellerini dizlerinin üzerine koyup oturdu. ''Deliriyor olmalıyım.'' ''Ah, keşke bir...'' Bir bardak daha içti ve günün yorgunluğunun üzerine eklenen bira çok geçmeden uyuklatmaya başladı onu. Bira uykusunu getirirken, avluyu da alıp götürmüştü. Yatağın kenarında otururken, ablu gözlerinden ve zihninden silinip gitti. Ve görebildiği her şey, her zamanki tanıdık odasına dönüştü. Ama o uykuyla beraber geri döndü. Tüm ayrıntılarıyla birlikte geri döndü. Ablunun kendisi, panjurlu ev, karanlık oda, iki büklüm yaşlı adam. Bu görüntüler bilincinde salınıp döndüler. Şekildiler, renktiler, sestiler, kokuydular. Şekil değiştirdiler, nitelik değiştirdiler, katıyken buhara dönüştüler. Ama her zaman tarzları ve biçimleri ne olursa olsun beyninde uyandırdıkları imgeler kara avluydu, panjurlu evdi, karanlık odaydı, iki büklüm yaşlı adamdı. Onlarla henüz işi bitmişe benzemiyordu. Sanki. Onu davet ediyorlardı. Kimi zaman tutumları zihnine dostça ve yüreklendirilmişçesine işliyordu. Ondan bekledikleri bir şey var gibiydi. Ama uyandığında bir inilti, bir soluk ve boğulma hissiyle uyandı. Gün dünü yineledi. Zayıf kış güneşi altında kendini güvende hissetti ama gece bir kez çöktüğünde avlu ona yine yapıştı ve çepeçevre sardı. Londra bir büyük kara avluydu. Daha ötede pırıltılı tramvay ve otobüsleri, ışık içindeki vitrinleri ve donuk ya da canlı yüzlerle dolu caddeleri görebiliyordu. Ama onların hiçbirine uzanamıyordu, dışarı çıkamıyordu. Sadece döne döne avluyu adımlıyor, inliyordu. Akşamın geç saatlerinde aklına bir fikir geldi. Bir doktora görün. Ebedi karanlık avlunun içinde bir yerlerde, birkaç adım geride pirinç bir levha çarpmıştı gözüne. Biraz zorlukla onu yine buldu ve 15 dakika sonra insana huzur veren bir muayene odasında oturuyordu. Odanın havası, mobilyalar, parlak ateş, köşeleri kıvrılmış sayfalarıyla eski gazete nüshaları ona bir aşinalık duygusu aşıladı. İşte sıcaklık ve huzur vardı burada. Saçma olan hiçbir şey burada barınamazdı. Burası dolaşıp duran kara avlunun sızamayacağı bir sağduyu ve mantık sığınağıydı. Doktor içeri girdiğinde kendini adam akıllı toparlamış ve sakinleşmişti. Sahte bir isim ve adresi sanki doğruymuşçasına verdi kolayca ve şikayetlerini anlatmaya başladı. Sinirler hakkında bir şey biliyor musunuz doktor? Bilebildiğimiz kadarının büyük kısmını. Sorun nedir? Ruhlar. Hmm, anlıyorum. Peşinizdeler ha? Ha, hayır, hayır. Öyle değil. Ama... ''Nereye gitsem karanlık bir avlu görüyorum. Karanlık bir avlu. Beni sanki çepeçevre sarıyor. Regent caddesi bile karanlık bir avluya dönüşüyor. Kapkara.'' ''Evet. Eh, Londra'da bir yığın karanlık avlu vardır. Eğer çok geziyorsanız sık sık göreceksiniz demektir. Regent caddesine açılan bir iki tanesini biliyorum.'' ''Evet ama... O her yerde. Evimde bile.'' ''Burada rahat hissetsem de kendimi. İki gündür ondan kurtulabildiğim tek yer burası. Galiba bana burada ulaşamıyor. Belki de güçlü insanların bulunduğu yerlere sızamıyordur.'' ''Acaba bana bir miktar...'' Sesi kesildi. Gözleri doktorun arkasına dikilmişti. ''Ah, Tanrım! Bakın! Orada! Orada!'' Eliyle doktorun arkasındaki bir yeri işaret ederek koltuğundan yan yana doğrulmuştu. Pencere. Pencerenin dışında görebiliyorum onu. Doktor pencereye doğru bakmadı. Gözleri aslanın üzerindeydi. Görmekte olduğunuz nedir? Orada. Pencerenin dışında. Kara avlu. Tamamen karanlık. Bir de küçük evler. Evet, evet, tabii, biliyorum. Ne demek evet, evet? Kendiniz bakın. Şu pencereden dışarı bakın. Orada gerçekten ne olduğunu söyleyeyim bana. Karanlık bir avlu. Küçük evleriyle. Siz, siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya da... Tabii ki hayır, beyefendi. Eğer o pencereden dışarı bakarsam, küçük evlerle çevrelenmiş karanlık bir avlu görürüm. Aynı siz ve de herkes gibi. Burada çalıştığım süre içinde her akşam gördüm onları. Tam 12 yıldır. Yani o orada mı? Tabii ki orada. Ama hadi lütfen oturun. Gevşeyin biraz. Şu yaşlı refleksleri bir kontrol edelim. 10 dakikalık bir muayene oldu. Doktor masasının başına geçti ve bazı notlar aldı. Hastasına döndü. Size gereken tek şey hava değişimidir. Tam bir istirahat ve hava değişimi. Bir sinir krizinin eşiğindesiniz. Ama istirahat ve hava değişiminden bir yarar beklemeden önce bu saplantıyı zihninizden atmanız gerekiyor. Karanlık bir avlu bilincinize yerleşmiş. Karanlık bir avluda tatsız bir olay yaşamış olsanız gerek. Yani yapılacak en doğru şey o avluya geri dönmek ve… Geri dönmek mi? Evet. O kadar korkmuş görünmeyin beyefendi. En temiz yolu budur. O benzer avluya ve küçük evlere geri dönün. Gece vakti. Orada ne varsa yüzleşin. Her şeyi aynı noktada bir daha ve sil baştan yaşayın. Ona meydan okuyun. Ne istediğinizin farkında değilsiniz. Evet, farkındayım. Zorlu bir gayret sarf etmenizi istiyorum. Tek yolu bu. Sinirler öfkeli köpeklere benzer. Kaçarsanız peşinize takılırlar. Karşı durursanız sinerler. O yere geri dönmek zorundasınız. Gece hatırlatırım ki. Yüzleşin. Yüzleşir, Ve orada her ne olduysa yine yaşarsanız, ikinci deneyiminizin ilkini sildiğini göreceksiniz. Ruhsal bir ilaçtır bu. Yapabileceğimi sanmıyorum. Anlamıyorsunuz. Siz, yap Siz yapabilirsiniz. Eğer kendi başınıza yaparsanız, başarabilirsiniz. Her neyse, bir deneyin. Gidebildiğiniz kadar gidin. Başka bir şey önermiyorum. Sizi bu şeyden ben kurtaramam. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Sinir rahatsızlıkları ancak hastanın kendisi tarafından tedavi edilebilir. Doktor onları tedavi etmez. Beş gece daha yaşadı bu dehşeti. Yaşamının uyuyup uyanan orkestrası içinde başıboş kalmış bir tema gibiydi. Bir vakitler, hafif bir temposu ve sade bir ezgisi olan yaşam, kara bir avlu üzerine bestelenmiş bir füge dönüşmüştü. Görüldüğü kadarıyla durdurulması da söz konusu değildi. Yapacağı hiçbir şey onu silip atamazdı. Belliğinin çağrıştırdığı başka hiçbir şey yoktu. Onu taşıyor, kucaklıyor ve kucağında oplatıyordu. Ta ki gece yarısı karanlık bir avluya dönüşünceye dek. Ancak tüm benliği bir, ne yapabilirim, ne yapabilirim çığlığına dönüştüğünde yapılacak tek şeyi görebildi. Çok riskliydi kuşkusuz ama en azından bundan kaçıp kurtulmasını sağlayacaktı. Bununla birlikte artık daha fazla yaşamasının mümkün olmadığını hissediyordu. Durum buysa eğer, demek ki ölüm tek kurtuluş yolu olacaktı. Bu yolu seçmeliydi. Ama ırmak ya da hava gazı vasıtasıyla değil. O yollar kesin ve belirliydi. Doktorun önerdiği yöntemin de felaketle sonuçlanacağı neredeyse aynı ölçüde mutlaktı. Ama tercih etmesini sağlayan da, o neredeyse sözcüğü oldu. Eğer polis onu bekliyorsa, o sahte inancı izlemesini ve beceriksiz bir amatör gibi olay yerine dönmesini bekliyorsa, eh işlere bu şekilde son vermek ne denli korkunç olursa olsun, o anki dehşetinden daha korkunç olamazdı. Mümkündü de, onu bekliyor olabilirlerdi. Sabah ve akşam gazetelerini her gün inceden inceye gözden geçirmişti ama ırmak kenarındaki bir avluda ortaya çıkarılmış bir bulgudan bir satırla dahi söz edildiğine rastlamamıştı. Hiçbir şey bilinmiyor olabilirdi. Doktorun tavsiyeleri sadece mantıklı değil, aynı zamanda güvenli de olabilirdi. Bu bir tek gizli ziyaret onu omuzlarına binen yükten kurtarabilirdi. Ayrıca sadece yükünden ve yasal cezadan kurtulmakla kalmaz, yanına almayı unuttuğu parayı bile ele geçirebilirdi. Farz et ki denedi. Bu düşüncelerle birlikte iradesine kararlılık geldi. Morali yükseldi. Sinirleri gevşedi. Deneyecekti ve o gece gidecekti. Hayırlı bir gece olacağı benziyordu. Olayın tam bir hafta ertesi. Ve en azından bir çeşit eylem yapılacak ve sonuç alınacaktı. Böylece o gece saat 10'da gitti. Kingsland caddesinde havaya çıktı, Ama ırmak kenarı yine sislenmişti ve caddeleri yine ağır bir palto, yumuşak bir şapka ve bir boyun atkısı halinde geçti. Onun nelerin bekleyebileceğinin hiç umurunda bile olmadığını fark etti ve her zamanki rahat temposuyla yürüdü. Kendini çok zinde hissediyordu. Kendinden emin ve güçlüydü ve çıkmaz sokağın açıldığı küçük caddeye ulaştığında kaygısızca ilerlemeyi sürdürdü. Çıkmaz sokağın köşesini hızla döndü ve bir kez daha koyu bir karanlığa batmış, Sese sağır ve sadece kör evlerin gözleriyle yaşayan avluya girdi. Birkaç saniye kıpırdamadan durdu. Ama onu heyecanlandıracak hiçbir şey görmedi, hiçbir şey duymadı ve hızlı, sessiz adımlarla köşedeki eve doğru yöneldi. Orada bekledi. Avluyu süzdü. Meydan okudu. Avlu hiçbir şey vurmuyordu dışa. Onu tehdit etmedi. Onu korkutmadı. Bir avluydu sadece. Diğer tüm avlular gibi. Bir kez oraya vardığına göre avlu da ona hazır göründü. Nasıl olup da bu denli aptalca davrandığını ve omuzlarına bu kadar yükü bindirmesine izin verdiğine yandı. Geçen hafta pek kendinde değildi herhalde. Yine küçük eve doğru döndü. Evet, işte bu noktada durmuştu. Tam bu panjurun önünde. Bodrum penceresiyle dik açı yapan bu ızgaranın üzerinde. ızgara'ya eğildi ve kulak kabarttı. Belirgin bir ses duyulmuyordu. Sadece sessizliğin fısıltısı. Izgarayı yokladı ve geçen hafta bıraktığı gibi gevşek buldu. Kolaylıkla kalkacaktı yuvasından. Onu kaldırdı ve bunu yaparken zihninde şimşek gibi bir anı çaktı. Elinde ızgarayla doğruldu ve bir hafta önce de aynı böyle durmuş olduğunu anımsadı. Aynı, aynı ruh hali. Izgarayı destekleyen aynı parmağı sol elinin. Sağ kolun pencereye doğru aynı hareketi, aynı. Sonra kendini harekete geçmiş halde buldu. Kendini bu eylem için yönlendirmemişti ama eylemdeydi işte. Izgaranın altına inmiş, pencerenin önündeki minik boşlukta çömelmişti. Bıçağı pencerenin sürgüsünü kurcalıyordu. Sürgü geri kaydı. Hassas parmaklarla pencereyi indirdi ve dört saniye geçmeden evin içindeydi. El fenerini açtı ve sağa sola oynayan ışık ona pis ve dağınık bir mutfağa sergiledi. Ama zihnindeki anı şimşeği bu noktada bulandı ve soldu. Bu mutfağı anımsamıyordu. El fenerini hareket ettirdi ve bir kapıyla merdivenler gördü. Merdiveni de anımsamıyordu. Ama anımsamaya çalışırken bile kendini basamakları teker teker çıkarken buldu. Yukarıya ulaştı ve ön kapıya doğru giden bir koridor, ve koridoru açılan iki kapıyla bir merdiven daha gördü. Bu da garip gelmişti ona, ama kendini o merdiveni de tırmanır, usul usul yukarı çıkarken buldu, ve iki kapı daha bulunan başka ve daha küçük bir koridora ulaştı. Kapılardan birinin kulbunu zorladığını, ve kilidini bir maymuncukla kurcaladığını fark etti. Sonra kapı açılmıştı, ve o içerideydi. El feneriyle taradığı odayı ve bir sandık, Bir yazı masası ve bakır bir kutu gördü. Önce sandığın yanına gitti, kilidini zorlayıp açtı ve içindekileri karıştırdı. Her türlü düşünceden ve her türlü duygudan arınmıştı. Geçen haftayı yenilemekte olduğuna dair tüm anılardan arınmıştı. Ölü, yaşlı adamla ilgili her türlü tedirginlikten arınmıştı. Sırf eylemden oluşmuş bir organizmaydı artık. Sandığın dibinde eli ışırdıyan bir pakete dokundu. Dışarı çıkardığı ve el fenerinin ışığı ona paketin ne olduğunu gösterdi. Paketi cebine soktu ve yine sandığın içine dalıp bir tane ve bir tane daha buldu. Cep dolusu banknotlar. Sandık üç paket daha verdi. Bitirdiğini hissettiğinde yazı masasına yöneldi. Maymuncuğun bir iki kez dönüşüyle kilit açıldı ve ellerini çekmecelere daldırdı. Elleri daha ve daha fazlasını buldu Ve ceplerini tıka basa doldurdu. Yazı masasından bakır kutuya dönmek üzereydi ki bir ses duydu. Güç bela işitilebilen bir ses. Yaşayan bir yaratığın varlığıyla havada oluşan titreşimler sadece. El fenerini yere çevirdi ve el yordamıyla şöminenin yanına ulaştı. Eli demir bir ateş köseyisi buldu. Parmakları demiri kavrarken hızla hareket etti ve kolunu uzatarak el fenerinin ışığını kapıya yöneltti. Işık. Kapının hemen içerisinde yaşlı bir adamın iki büklüm şeklini aydınlattı. Bu manzara karşısında ne yapması gerektiğini iyi biliyordu. Daha önce hazır olmadığı ama şu anda kendini tamamen hazır hissettiği bir şeyi. Yaşlı adam diliyle gıdaklar gibi bir ses çıkardıktan sonra ayaklarını sürüyerek ona doğru üç adım attı. Paris bir adım ilerleyerek adamla yüz yüze geldi. Ardında tuttuğu demir köseyi eğik başın üzerine indi. Bir kez, iki kez. Yaşlı adam düştü. Üç. Dört. Köseyi yere attı ve bir adım geri çekildi. Uzun bir soluk verdi ve soluğuyla birlikte korkunun omuzlarındaki bütün yükü de boşalmış oldu. O anda vücudundaki bazı cisimsiz çarklar kendilerini ayarladılar, Ve yine kendisi olan ama çok daha güçlü bir peris yarattılar. İçinden yükselen coşkunun farkındaydı. Artık hiçbir avlu onun için hiçbir dehşeti barındıramazdı. Hayaletlerinin üzerine yürümüş ve onları cisme dönüşmeye zorlamıştı. Zihninde yuvalanan o düşünceyi öldürmüştü. Tıpkı yaşlı adamı öldürdüğü gibi. Artık o ölü bir gerçekti. İşin eksiksiz bitirildiğinden emin olmak için el fenerinin ışığını yaşlı adamın üzerine düşürdü. Sonra feneri kapattı, paltosunu ilikledi ve merdivenlerden aşağı usul usul indi. Bodrum penceresinden dışarı karanlıkla kop koyu ve sadece kör evlerin gözleriyle yaşayan bir avluya çıktı. Bu kez avlu ona hiçbir şey fısıldamadı. Avluda olduğunu bile hemen hemen hiç fark etmedi. Orası kafasını karıştıran bir sorunu açıklığa kavuşturduğu yerdi sadece. Havludan önce çıkmaz sokağa ve böylece sisli arka sokaklara doğru yürüdü ve sonunda zinde bir şekil olarak Prençort Caddesi'nde belirinceye dek diğer dar caddelere karışıp gitti. Geç bir tilberi treninden dağılan kalabalığa karışarak oraya vardığında Soho'ya kadar bir taksi tuttu ve oradan bir başka taksiyle Houston'a gitti. Erston'dan Dalston'a giden bir otobüse atladı ve oradan da evine dek yürüdü. Odasında giysilerini dikkatle gözden geçirdi ve şanslı olduğunu gördü. Paralarını bir bavul ve iki kutuya istipledi ve ıslıkla hafif bir melodi tutturdu. Yattı ve haftalardır uyuduğundan çok daha huzurlu bir uykuya daldı. Ev sahibesi önemli görünen iki beyefendinin onu istediklerini söylemek üzere uyandırdığında, Sabah saat ona kadar uyumuştu. Son